Sütten Nehirler O rezak Celal'in her gün insani validelerden ta koyunlara ve kedilere kadar bütün memeli hayvanlar kanalıyla bu dünya yüzüne akıttığı sütleri bir araya toplasanız birçok büyük nehirler meydana gelir. Cennetteki süt ırmaklarını aklına sığıştıramayanlar her gün Yeryüzünde akan bu ve benzeri binlerce nehire hiç nazar etmiyorlar mı? Evet. haş cismani üzerine. Geçmiş asırlarda her gün faraza 20 bin insan dünyaya geliyorsa, bugün 200 bin insan dünyaya geliyor. Yine de her birisinin her bir azası tamam ve kusursuzdur. Hayalen dünya nüfusunu çoğaltsanız öyle bir an gelebilir ki dünyada her gün bir milyar insan doğabilir. Yine de hiçbirinde hiçbir ağza noksan kalmaz. Hayalimizle bu rakamı arttırabiliriz. Nihayet öyle bir noktaya varırız ki her gün milyarlarca mesela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 veya kara tahtada yazılıp silinen cümleler zamanla insanın dimağında bir ilim teşekkülüne sebep oluyorlar. Aynı şekilde yapılan ibadetler de birikerek insanı ruhen terakki ettiriyor ve ona cennete liyakat kazandırıyorlar. Diğer taraftan bir lise mezunu on sene tıp ilmiyle alakadar oluyor bu bilgiler o şahsın dimağına akıp onu doktorluk sahasında müteahsız ediyor. Demek ki manaların akıp birikmesiyle bir şeyler teşekkül edebilmekte. Bütün hayırların cennete, bütün şerlerin ise cehenneme akmasına bu misal ile bir derece bakılabilir. Evet, hazır bulduk. İnsan dünyaya geldiği zaman pilavı pişmiş ve kaşığı içindeydi. Yani kainat onun istifadesine hazırdı. Öldüğü zamanda pilavını pişmiş ve kaşığını içinde bulacak. Yani hazır bir cennete kavuşacak şu şarttaki yolda. ...ifsat şebekelerine... ...kapılmasın. Evet. Kabuk içinde... ...yumurta içindeki civcivin... ...kainattan habersiz olması gibi... ...biz de... ...kainat yumurtası içinde... ...ahiretin keyfiyet ve... ...mahiyetinden... ...bir haber yaşıyoruz. Ölümle bu yumurtanın... ...kabuğunu delmiş olacağız. Evet adam israf ve ahiret. Her insana bir çift el verilmiş ve bu ellere binler vazife takılmıştır. İnsanlar yeme ve içmekten yazı yazmaya, çalışmaktan elbise giymeye kadar bütün işlerini bu bir çift elle yapmaktadırlar. Aynı şekilde insan bir tek dil ile her çeşit tadı alabilmekte ve yemeklerin muhtelif sıcaklıklarını ölçebilmektedir. Her bir iş nevi için ayrı bir el ve her bir tat ve sıcaklık için ayrı bir dil icabetseydi etseydi... ...insanların yanlarında arabalarla el ve dil taşımaları lazım gelecekti. Bir insanın vücudunda fazla bir ağza bulunamayacağı gibi noksan bir hususa rastlamakta mümkün olmayacaktır. Eğer ahiret olmazsa bir tek dilinde binler hikmet ve israfsızlık delilleri bulunan bu insan tamamıyla israf edilmiş olacaktır. Mesele sadece insanın israf edilmesiyle de kalmayacak. Ona hizmet eden umum cansız varlıklar, bitkiler ve hayvanların da yaratılışı Elbette abesiyete inkılap edecektir ve o insan bu şekilde abes olmuş yani meyve israf edilince ağaçta israf edilmiş olacağı gibi insanın ölümle yok edilmesi kainatın idamı ve yok edilmesi demek olacaktır. İsraftan ve abesiyetten münezzeh olan Hakim-i Ezeli elbette ettiği ahirete bizleri götürecek ve bu güzel kainatı israf etmeyecektir.